1068 numaralı konu Hazreti Peygamberin Allah Teala'nın cennet ve cehennemi yaratırken onlar için atalarının su gününde bazı kimseler yarattığını söylemesi evet Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor Hazreti Peygamber bir gün ensardan bir küçük çocuğun cenazesine çağrıldı Ben ey Allah'ın rasulu ne mutlu bu çocuğa o cennetin kuşlarından birisidir kötülük ve günah işlememiş ve bunları işleyecek yaşa da ulaşmamıştır dedim bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu Düşündüğünden farklı olmasın ey Ayşe, Allah Teala cenneti yaratırken onun için atalarının subünde bulunan bazı kimseler, cehennemi yaratırken onun için de yine atalarının subünde bulunan bazı kimseler yaratmıştır.